Nasrettin Hoca İstirahle Eşek yazan Ekrem Bektaş yöneten Mehmet Burhan Genç seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın eşeği Ersin Samver Hüsnü Tarık Tibet Ahmet Tuncay Halıcıoğlu ses kayıt Ali Fırat Hanım huu, ben şey yemlemeye gidiyorum. Bu hafta pazara gideceğim. Eşek de bugün istirahat etsin. Zavallı hayvan, dün çok yoruldu. Hanım sana söyledim, duydun mu? Eh, duymasan da ben söyledim ya, zaten duysan ne diyecektin ki? Ha duydun, ha duymadın. Ha. Oo, bugün de hava pek güzelmiş. Bahçede ağacın altına oturur dinlenirim. Eşek de ahırda yorgunluğunu giderir. Ama önce onu biraz yedirip doyurayım. E bozo olan, nasılsın bakalım? Dün sen de yoruldun ben de. Ama bugün keyfince istirahat et bakalım. Samanını ye, suyunu iç, kuyruğunu salla. Bol bol <gülüyor> <gülüyor> Dur yahu dur dur dur. Ben ahırdan çıkayım da öyle anır. Şu eşek anırmasına bir türlü alışamadım gitti. Güzel ve moz olan Ama sen yaşlandıkça sesi de çirkinleşiyor. Sabahları çiğ yumurta iç bari. Sesi güzelleştirirlerler. Ha neyse. Sabah diye ben biraz sonra alpayla suyunu veririm. Sonra taze ot da veririm. Kapıyı da kapayım ki sinekler seni rahatsız etmesin. Ah ben de şu acın altına biraz uzanayım. Ah, oh. ay ay ay ay durmak artık beni yoruyor. Oh kim bilir ben küçükken rahmetli adam Nasreddin yürüsün diye ne kadar uğraşmıştır. Şimdi böyle yürümekten yorulduğumu görse uğraştığına pişman olurdu. Selamın aleyküm hocam Ooo aleyküm selam hoş geldin Hüsnü efendi Hoş bulduk hocam Senden bir ricam olacaktı da Buyur Hüsnü efendi hayrola ne ricası Benim bir misafirim geldi hocam He. Bir de küçük çocukları var He. İyi illa da eşeğe bineceğim diye ağlıyor He. Şu senin eşeği versen de Çocuğu bindirsem diyordum Şey Hüsnü efendi Vermem demem ama Benim eşek bugün istirahatlı <gülüyor> Yapma hocam Eşek istirahat eder mi canım? Aa öyle deme bizi eşek yaşlandı Üstü Efendi. Artık eski kuvveti yok. Aman hocam ben bile bu yaşa geldim. Bir gün olsun istirahat edemedim. Olabilir bazı eşekler dayanıklı olurlar. Aa hocam düşünmeden söyledin galiba. Senin sözün beni eşek yaptı şimdi Deme yahu adamlığın o kadar zayıf bu ki bir sözüne eşek oluverdin Aman hocam bakın şimdi ikinci defa eşek yaptın beni Yapma yahu Allah üçüncüden korusun Hazır sen eşek gel neden çocuğu sırtına bindirip gezdirmedin <gülüyor> Sırtıma bindirdim ama çocuğu avutamadım Neden seni eşeğe benzetemedi mi Aman hocam ayıp ettin yani Ben eşeğe benziyor muyum Yok canım estağfurullah Hani çocuğu inandırmak için arada sırada alırsaydın diyorum. Laf aramızda hocam. Çok anırdım ama yine de çocuğu inandıramadım. Demek ki alırmasını beceremedin. Bizim eşeğin yanında iki hafta kurs görsem becerirsin bu hayır işi. Hayır hocam hayır. Anırmamda bir kusur yok da çocuk arkama bakınca kuyruğumun olmadığını fark etti. <gülüyor> ama çocuk haklı canım bir kuyruğu eksik zaten. Yapma be hocam. Dur dur dur Hüsnü efendi Kulakların kesik Bu haliyle çocuğu ilandıramazsın Hocam bari şu eşeğini ver de Beni eşeklikten kurtar he? Hüsnü efendi dedim ya eşeğe söz verdim Bugün istirahat de Bari çocuğu buraya getireyim de biraz binsin Hiç olmazsa gönlünü alırım Bugün olmaz dedim ya Hüsnü efendi Eşeğin sırtına sinek bile binmesin diye ağır kapısını sıkıca kapattım Allah Allah Ben ne yapacağım şimdi Bugün bütün eşekler pazara gitmiş. Vallahi yapacak bir şey yok. Ya eşeklerin pazardan dönmesini bekleyeceksin ya eşek olduğuna çocuğu bırakdıracaksın. <gülüyor> Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm Efendi. Hocam sen bugün pazara gitmedin galiba. Evet gitmedim Seyfe Efendi. Eşekte mi gitmedin hocam? Yok gitmedi. Eşek bugün istirahatlı. Oh oh oh oh iyi. Benim eşeğe olan pazara götürdü de. Şimdi onun dönmesini beklersem geç kalırım. E, şu senin eşeğe ver de. Değil, çuvalımı alıp gelin. Seyfe Efendi eşek bugün istirahatlı dedik de yatıyor. E ver kalsın hocam. İstirahati bitti de. Benim yüzüm tutmaz. Bir kere sabahtan söz verdi. Aman hocam eşeğe verilen sözden ne çıkar? Eşek sözden anlar mı? Eşek sözden anlamasa da ben verdiğim sözü bilirim Seyfe Efendi. Suç benim olsun hocam. Sen eşeğe verilme de imene götüreyim. Sen yine anlamadın galiba. Eşeğe verilmiş bir sözüm var. Sözümü de tutacağım. Hoca, yani şimdi sen ben eşekle mi değişiyorsun? Yok canım değişir miyim? Ben eşeğimden memnunum. Aa hocam bu laf ne manaya? Ben eşek koydum sen galiba. Öyle şey olur mu Seyfe Efendi eşek yerine kolsaydım değil bana seni göndenirdim. Hoca eşeğini bana da vermedi Seyfe. Vermemekte de kararlı görünüyor. Ya ağalar ben size şimdiye kadar eşeği vermemezlik ettim mi? Etmedin hocam ama evet. yani. <gülüyor> evet etmedin ama ilk defa istirahatlı olan bir eşek görüyoruz. Ee, benim eşekle yılda bir istirahat eder o da sizler rastladı. Yani sen şu eşeğin istirahatını yarına alamaz mısın hocam? He yarın olsun. Olur mu canım? Zaten günün yarısı geçmiş. Hem yarın yapılacak bir sürü iş var. Kolay kolay başka gün bulunmaz. Hem de en önemlisi ben eşeğe söz verdim. Aman hocam. Şu sözü de yit durma. Bu zamanda insanlara verilen söz tutulmuyor. Sen eşeğe verdiğin sözü ciddiye alıyorsun ya. Önemli olan sözü verendir. Eğer eşek sözünü tutmazsa olur. ...ama ben verdiğim sözü tutmazsam olmaz. Selamın aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hocam... ...elçiye zeval olmaz ama... ...hani bizim evin yukarısında bir garip var ya... ...ee? ...o garibin bu akşam düğünü var. Köyde ne kadar eşek varsa hepsi pazara gitmiş. Su getirecek bir tek senin eşek var. <gülüyor> Hocanın eşeği istirahatlı. Gelemez. <gülüyor> Gelemez. <gülüyor> Gelemez. Sırtına sinek bile kondurmuyor... Ya ağalar ne çabuk eşeğin tarafına geçtiniz. Durul da kararım eşek versin. Eee e, bizim kararı sen verdin ya. Bu başka. Düğün yapmak hayırlı bir iştir. Bizim eşek hayır yapmayı sever. Ayrıca düğünden de çok hoşlanır. Hadi yürüyün suyu hep beraber taşıyalım. Hey bozoğlan düğüne gidiyoruz. Bütün istirahatlar iptal edildi. Hadi hazırlan bakalım semerinle sırtına al.